قل على طبيب قلوبنا محمد قل على علاج ذنوبنا محمد واصي طيز واهيك اصي زوايد موجودات عن حشوين عن برنسيم عن حشوين فإنك العلا خلق عظيم Nebiyyina ve şefi'ina Muhammed Mustafa râ salavâti. Ülbülü nevâ ve mâ yantıgu anil hevâ, inhü ve illâ vahyü yûhâ, harim-ü <Gülbelü> bezm-i kurbi Muhammed Mustafa râ salavâti. Kâbe-i <Gülbelü b> Kerâm-u <arifan> خطيب مجلس فردوسيان قبل قبول عاشقان أحمد مشتبار صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا بنحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى اقنت كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم الجليل الجبار بدلا رسوله النبي الهاشمي العربي المكي المدني المختار اياتي جليله نقطم سلطانم Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in üzerine getirdiğimiz, getireceğimiz salavat-ı şerifelerin hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim. Ba'de de dualar edelim. Mülakir Rabbimiz ve tekaddes Hazretleri Şimdi mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı derge hizmetinde aslını kabul ile makbule ile ya usullarımızı affe ile ya evvela bu fakirin lisanına hattu al al hatalı zellandan efsi himaye ile ya cümlemize cümlemize dinlerin belleyi mucize mutazasınca analler tevfiği ile ya tevfiği ne tevfiği عن أبي طلحة رضي الله عنه إنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء زاة يوم والهفراتي رسي فقال إنه جاءني جبرائيل فقال إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد kim de senin üzerine bir kimse salat etmez 10 salat etmedikçe. Kim de senin üzerine ümmetinden bir kimse selam 10 Habibullah. Ebu Talha radıyallahu anh hazretlerinden merhume. Nebi Resulullah İki cehan güneşi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Yüzünde müjde olarak geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yüzünde müjde olarak geldi. Yani gülümseyiyor, kefleniyor, seviniyor. Yüzünden alamadı belli, sevindiğini. Dedi ki, Cebrail şöyle dedi, Cebrail şöyle buyurdu bana, dedi, Ya Muhammed, Cebrail aleyhisselam diyor, Ya Muhammed, ümmetinden her kim sana bir defa salat okursa, ümmetinden sana bir defa salavat-ı şerife okursa, ona on defa rahmet, ''Ve bir selam okursan ve bir selam okursa ona on selamet kapısı açma razı mısın buyurdu. Demiştir. Ben de razıyım dedim. Senin ümmetin tek bir salavat getiriyor. Ben on rahmet indiriyorum ona. On da selamet kapısı. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diyor selamet ile salavat ile duayı birleştirdiği için on tane selamet kapısı kazaya belaya uğramayacak kapı onda kalbini yumuşatmak için manevi rahmet inmesine on defterine sevap yazılmasına on derecesi cennette kalkmasına on günahının silinmesine razı mısın razıyım dedim sevindim ve de döndüm Allah şefaatine nail etsin inşallah. Böyle bize selamla, salavatla müjdeleyor. Fahri Kainat Efendimiz Allah şefaati uzmanlarına naili meram buyursun inşallah. Ayeti celil'e istesem başlayın, tez bitirirsem başka yerlere geçeyim. Halık-ı Zülcelal ferman-ı ilahiyyesinde Kur'an-ı Kerim'inde kudret anayasasında ilahi Kur'an-ı Kerim'de şöyle ferman buyuruyor Estağudu bismillah ve men a'raza an zikri fe inne lehu danken ilahi lalaya ve men Kadın erkek menlerden kankı men olursa olsun hepsine şumulu olan men an zikri benim zikrimden iraz eder ayrılırsa hidayete sebep olan zitimden ayrılırsa, iraz ederse anlayamazsınız şimdi ya, ben usul usul anladım ve inne lehu mağiyşetan banken, o zikriden, irazidenlerin mağiyşetini Yahud, kabrini Yahud içindeki fırsını var ederim, kabri sıkar kendini, kabri sıkar. Menashuru yeme alkiyameti ame. Yevmi kıyamette gözlerini de e'ma halgı ederim gözü de kör olur, gözü kör olur. Diyor ki, قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَا Beni niye kör halgı ettin ya Rabbi? Halbundaysa ben, فَقَدْ كُنْتُ basira Halbunaysa dünyada kana görür insanlardan tanıdım ben, gözüm açığdı. Ale kezalika etet keyayatuna nesitaha ve kezalika el yevme buyurur Allah. Hayır sen dünyada da görmez gereken gelirdin. Dünyada da görmezdin sen. Görürdüm gözüm açıydı, hakikati göremedim. Yer yerim geliyor. Men arada an zikri kim benim zikrimden iraz ederse Allah Allah. Allah demezse. Kim benim kulum beş vakit namazdan ira, namazda zikir, namazdan ayrılır, irazi der, yani irazi manası ayrılırsa. Türkçesini söyle. Kim benim farz ettiğim oruçtan ayrılırsa, zikir olan Kur'an-ı kim ayrılırsa, ben Kur'an'a, şeriata razı değilim derse, Allah öyle diyenlerden etmesin böyle diyen kimselerin onların maişetini dar halk ederim dünyayı versem doymaya imkan yok onun tam olur yani eskiden ekmeğinin yanına katı zor bulan adam bugün nimet tepesinden dökülür de Tamak olduğu için aç aç gibi olur, doymaz. Bir otopus çekse ikincisini olmazsa olmaz. İkincisini oldun mu üçüncüsü böyle pı karnı boş olduğundan eski yazıdan mimin de içi boş olduğundan ayının da ağzı açık olduğundan doymaz. Ağzı açık ayın, tamam, miminen tıyında halini boş olduğu için ne kadar dökersen dök, o doymayı bilmez. İki şey doymaz satı, çok doymayan da, birisi cehennem doymaz, Helmin mezi sayhasıyla bağırır. Ya Rabbi doymadım daha gevurları çok at içime diyor, yani ne kadar basıyor basıyor, yakmaya doyamıyorum ya Rabbi daha at içime diyor. Bir o doymaz, bir de insanın içindeki tama doymaz, Tama, Doymayı bilmeyen şey, ne kadar dünyayı verirsen bir yani şu şehri, bütün veriyahyaliği her şey ile de isterim ya Rabbi. Kayseri Kayseri'yi Ankara'nın bütün varlığını alsa yine doymaz, yine doymaz. Buraya münasip kafama ille diyen bir şey oldu ya vakti geciktirdim diye korkuyorum. Hazreti Ali radıyallahu anih efendimiz tez iki can güneşi Muhammed aleyhissalatu vesselam'a geldi dedi. Ya Muhammed bana diluncu yanında bir şey verdiler anahtar. Anahtarla şu kapıyı aç dediler. Açtım bir bahçe. Bahçada bir elma tüt kırmızı elma Neyi dinleyelim, kırmızı, dışından bakan imir, imir indirir. Dalına da bir kuş oturmuş, elem terayı okuyup okuyup tefsir ediyor, kuş. Elem terayı okuyup tefsir ediyor. Allah Allah, kuşta da öyle bir kudret var, iniyor aşağıya da kagasının yeri, yerdeki pisliği karıştırıyor, karga olduğu için böyle yerdeki pisliği de karıştırıyor. Ya orada elamı tere okuyor burada. Bilemedim diyor. Anlayamıyorum. <gülüyor> Elmayı aldım, bir kestim. Elmanın içi olduğu gibi aptalasınız camiden huzurdan dışarı tüm pislik çıktı. Dışından bir kırmızı kabuğu varmış, içi pismiş. Hemen geriye attım, yemiyor çünkü. Biraz daha ileriye vardı mıdır? dört tane Boş kazana dört dolu kazanı boşaltıyorlar. Hiç durmadan meşgullar. O doluyor, gönderiyorlar ondan bir dolduruyorlar. Bunu da bilemedim diyor. Bir aslan bir aslan yakmış suyun ağzına diyor. Ağzına çay tüm giriyor diyor duman. Yandım ya Rabbi ben doymuyorum diyor diyor. Yanıyorum ben. Allah bu ne böyle? Anlayamadım diyor, Fahri Kainat Muhammed ve Vesselam'a geldim. Ya Resulallah, benim anlamadığım bir rüya gördüm. Tabir eder misin? Ne gördün ya Ali? Bir anahtar verdiler, bir kafa açtım, bir bahçeye girdim. O dünya değil Dünyaya girmişsin. Alemi erbahtan gelmişsin. dünya denilen bahçeye girmişsin. Özel. Bir elma ağacı gördüm. Elma da elma var kıp kırmızı ama kestin mi içi pislik çıkıyor. Ahir vakitte gelen insanları görmüşsün. Elbiseleri düzgün olacaklar, güzel tıraş olacaklar. Üç beş defa krala yaptırmaya gelecekler birkaç kaç defa şurası olmamış burası iyi gelmiyor şurası kırışıyor diye kirsinin iki ayağını bir bobca boyacaklar. Lakin İçlerini yasan necis gibi huzurdan haşa ahlakları hırsla, tamağla, kukuluyla, adevatla, kenile, buzula, riya ile, süma ile gıgıtla içi dolu isyan. Ağzından bir söyledim mi küfür atıyor. Allah korusun bütün amellerine mahvolu veriyor. Böyle ahir vakitte insan gelecek. Onu görmüşsün ya Ali. Dışları süslü olacak, içleri fena olacak. Hoca yüklendi bu sene üstümüze ya. Dine dayanamıyor, kopuşup gel yok senin vaazını dinlemeye. Allah'ımız muhabbetinizi daim etsin inşallah. Orada bir kuş elem tere okuyor, okuyor, tefsir ediyor. Yere de iniyor, kagasıyla yeri karıştırıyor. Bak bizim üstümüze yüklendim şimdi. Bu, bu da dedi Peygamberimiz Ali, ahir vakitte gelen hocaları görmüşsün ahir vakitte, kürsüye çıkacak milleti ağzına bakıttıracak, bakıttıracak, harama haram, helala helal demeyecek. Kendi de zıkım gibi yiyecek, zıkım gibi yiyecek. Zeket düşmez, ver ver. Yani bizim eşiğimiz altından da olsa, caiz ver. Geçisi yitmiş de, kızı yalvarmış, Allah! Bir hocaefendiye niye düşse, süs kız demiş. Kolayını bulur da yer demiş, başka bir cahil olsa düşse de keşke o belki böylesi de var, elleri öpülüp duası alınacakları da var. Yani sizin içinizde nasıl bayakı dediğim dışarısı gün düzgün, içi tesada gitmiş, kenile, boğzula, kazakla dolmuşlar varsa hocanın da bu kısmı var kusura bakmasın, bizim de bu kısmımız var. Onun için dedi ki bunu görmüşsün ya Ali sen dedi. Bu niye ya dört bu dolu kazanı boşa boşal diyorlar. Boşu dolduruyorlar, dolu kazana boşal diyorlar. Bu niye dedi? O dedi kızı kocasa 20 yaşında vermez, 25 yaşında vermez, 30'u bekledir. Ne bilmiyor? Yahu de, zenginden bir gelen olmadı. Fakire vermem ben. Bizim varlığımız yine doluya dolacak. Yani zengin olana dolacak, onun kabından bize dolacak. Çığır bir fakir, Kur'an-ı Kerim okumuş, beş vakit namaza devam eden yavruya, seni kalkındırayım yavrum, kızımı al de. Yok efendim, onların altını ta buraya, gübeğine sarkacak, bir atılışta yüzlerce kremisin atılacak, ben öyle yere veririm diyecek kızımı senin fakirine, hocana, hacına, düşkününe biz onu kendimize ar halen. O takındığın altın var ya kız kardeşim o zenginlik hiçbir yerde gösterilmez, ayıp o. Erken gördüğü yere altın takılırsa yarın huzur-i ilahiyede cehennemde kızdırılmış Hal etmiş olarak basılacak o vücuda. Onu boğaza takmanın için değil, oceye göstermenin için saklamanın için verildi. Herkesin var altını. utanman mı da? Yani fatihlere karşı hiç oğlunu ibremezsin. Varsın bu kadar ben almam onu. Filanın gelinle dövün 70 tane, 100 tane grensin atıldı. Ben nahal bir fakir alacağım alacağımda 8-10 altınla utanırım, yüz kalayım ondan kayırlı dirittiriyorsun sen. Bu insan Allah'tan korkar, böyle geliniz olunca ben rast geliyorum da, Allah'tan hayal ediyorum. Kendide utanmaz bir kız ne annesi zerre kadar utanır ne babası. Neymiş bunu deve çanır gibi babasa takıp da sallamak, lismsiz hiçbir şey görmemiş adam, içeriye koy onu suya geri zangır zangır sığdakmaz ağına yap yarın göşüne hal olup da basılacak bizde olmadığı için her şeyi söylerim söylerim ama bizde olursa söyleyemem dilim gülür bunlar bizimsiz şeyler ya Kayseri ne? huzurdan haşa, huzurdan haşa bu işe teşbih edip de günah olmaz huzurdan haşa bundan 70 e, e, 70 sene evvel filan İrmenilerden birisinin elbisesini çok kıymaklı görmüş kadın Demiş ki filan İrmeni e, ailesine bir elbise giydirmiş bir altın takmış Ben bayıldım demiş O da zenginmiş imiş Yürü yedin de getirin demiş Getmişler kölesine Çırağını göndermiş getirmiş oğlunu Bir oğlana vermiş Ağa diye o elbiseyi İstanbul'dan getirmiş. huzurdan huzurdan aşağı ne vardı ya şeyde şimdi yine halen var ya karışık. de getirmiş ki Cuhadan baştan aşağıya. Sobaya yanıyormuş sobaya. Dürmüş bu a aa kakmış sobaya. Ceyir ceyir yapmış. Ağlayaraktan koşmuş. Bana geçen bir adam söyledi Kayseri'de vardım diyor. Vardım diyor. O, ağla ağlamış gelerek gelmiş. Niye yaptı? bilmek var, niye ağla niye yattın o kadar elbiseyi ben ne kadar masraflı aldım, kaç liraya aldım yüz tane madeni liraya aldım idi, yüz sarı lira, şimdi tiram isimlerden yüz tane, kes aynen, al şu yüz demiş, utanmaz adam Allah'tan kork, sende gören ben bunun 200 200 madeni lirasını da alabilirim. Fakirleri yerindirdiğim için indallah mesulsun. Onun için yaptım böyle bir daha lüzumsuzluk yapma. Paran alda defo şuradan. Yel ne giyersin onu giydireceksin. Yel ne kuşanıyorsunu kuşanacaksın. Göksüne 5-10 altın dakma suya koy yaranların yüzleri dünyada ahirette kara kara. Zeketini de bilmiyorum zekatını da vermiyor. Siz veriyorsunuz mu efendim? İşte burada sarraf belki içimizde var. Hamdi, gelinimizin altın nehirpadan darttı. Ne kadar geliyor? 28 bin liralık geliyor. Hemen dün onun zekatı verildi, gitti. Onlar yarın ataştan altın olup basılacak. O da sandıkta durur, bakmazlar bile. Ne dizimsiz şey bunlar? Zemani a'râdan zikri ve inne lahu ma'îşeten dânken ı Kerim. Ve nahşuruhu yevme'l kıyameti a'mâ. Öyle kimseler günü kıyamette a'mâ olacak. Hakkı görmüyor, idrakını görmüyor, kimseyi görmüyor, burnu eğilmiyor, gözü kapalı. Size hepinizi rica edeceğim şimdi. Camiden çıkar herkes düpkenini, otoposunu, taksısını, dailesini Gözü yumlu bulsun böyle, arasında bulsun. Herkes gözünü böyle yumacak, çakırla bak Körlüyün o zaman nasıl azab olduğunu anlayacaksın. Şimdi elin karını eğlenir, arkasına niye değersin? Gözünü yumla bak nasıl azab olduğunu. Bir saat körlüğe tahammül etmen, bir sene nafile ibadet etmiş gibi sevaplar. İki gözünü aldırın bir kulum ona sabr ederse onun mükafatı cennet buyuruyor Peygamberimiz. ''Men qâde eğmâ erbaînâ haffâten ve cebbet'' Cennet. Bir eğmânin elinden tutar bir adam da şöyle yürüdür, götürür, kırk adım yürüdürse cennet vacip olur buyuruyor Peygamberimiz. O eğmâyi ya para ile, zeketini ile, yürüdürsen nasıl olur? Bizim köyde de gençken bir yavrunun gözü kör oldu. Yavrum gel mektup yazayım sana Develiye Ahmet Hoca'ya yeşil sarabınız, her taraf benim anamım elhamdülillah Göndereyim de sen Hocam ben şöyleye alışmadım yerinlerse alırım yoksa ben deşirmeye giremem der ve ağlar böyle hasiyetinden onu da giderkene bazı dine yanı çekir verir bazı arkasına evkelensem tüm yoldan çıkaracaklar gözü kör olmak çok ağır arkadaşlar. Onun için adım yürüdene cennet vacip oluyor. Cennet vacip oluyor. 40 adım yürüdürse, elinden tutar da, ya parasıyla ile yürüdürse, otobos parasını verirse, zahire parasını verirse, onun manevi yürüdürse başka olur tabi. Buranın körlüğü nimettir. Nimet. cenneti kazandırmanın için ahiretin körlüğü ikaptır, azap. Ne diyor hocam? Resulullah'ı göremeyecek. Allah'ı göremeyecek. Cenneti göremeyecek. Cemalullah'ı göremeyecek. O kadar peygamberleri göremeyecek. Melekleri göremeyecek. Annesini, babasını, akrabayı, taulukatını, cennete girenleri göremeyecek. Böyle dolanmaya başlayacak. Diyecek ki: "Gale Rabbi, Allah'ımız kendi buyuruyor ne? bak. Gale Rabbi. Ya Rabbi limahşetni a'ma." Beni niye kör hal gittin yarabim? Cermen tohanda da benim gözümde siyette. Allahımız gözlerimizi kör etme yarabbi. Tale rapbili ma ya ama yarabî beni niye kör haşgittin? Zakat kuntu basira hal ben görürdüm ya Rabbi Dünyada sana görürdü gözüm görmezdim bunu. Galakedal kedalike tetke ayetuna peneside ve kedal kelime tusa görmezdin, görürdüm, vallahi görürdüm ya Rabbi. namaz kılanla niye camiye gelmezdin görürdüm de ha, onu görmezseden gelirdin oruç tutanları görürdüm de ne diye imaz ayın gelir de zıkım gibi yerdin giymelere irmiyesince seni şimdi gözün böyle olmaya layık oldun sen ben görürdüm ya Rabbi. niye zekat verenleri gördüğün halda üst üstüne kayını serni olsa belki düşmez. Faylı halılar yüplüğün altında 10 15 20 ve zenginliğini ne neyi biler hesap edip de vermezdin, görmedin görüyor musun? El verirken ha. Sen gözünü eğmaz ayın geldin görmezceden. Şimdi onun için gözünü kör ettim. Sen ne diye değil hacce giderken zengin olduğun halde gitmedin. Gitmedin. İşte şöyle görmezçeden geldin. Orada görmedin, burada gözüne miller sokarım senin. Sen dünyada görmedin, şimdi gözümü burada mil sokaraktan kör ederim, görüyor muydu, görüyor muydu? Allah kendi ayeti celilesinde, bunun için bu ayete bu kadar manayla iktifa edelim. Uzun gelecek çünkü. Açılın bir aşk kılalım. اَيْسَدُوا اَللّٰهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اَشْهَدُ Kelimesiyle cümlemize husna ı hatimeler tevfik et ya Rabbi. Kadın kardeşlerimiz de boşa gelip gitmesin. Şu hadisi şereti de onlara peygamberimiz okumuş ben de okuyum. İza sallat el mer'atu hamseha ve savat şehraha ve hafivat ferzeha ve taat zevceha dahilat el cenneh. Sadğara Resulullah ve tehabibullah. Cami'u Sahih hadis cerhlerinden 134. 4. sayfasında Kenzul İrfan'ın hadisi şerif 866. hadisi şerif böyle ispatlı olsun kadınlara kayırdın sen deme <gülüyor> kadın beş vakit namazını kılarsa bir kadın beş vakit namazını kılarsa tadili erkene riayet ediyor taharatını abdestini güzel alıyor namazına devamlı elhamdülillah bir müjde Ramazan orucunu da tutarsa orucunu bir ay orucunu da tutarsa hocam bize gel beri tutar ailem namazını da kılar elhamdülillah Allah onlardan etsin inşallah yendini de yendini de elin erkeklerinden muhafaza ederse namusunu korursa Kocası dışarıya ticarete gitti mi, malını malı gibi, yavrusunu yavrusu gibi vücudunu onun hakkı olarak korp kor, muhafaza eder hiç kimseye o kıymatlı vücudunu kocasından başkasına inanmazsa, işte böyle, zevcine de itaat ederse, kocasına da itaat ederse, anladı efendim muazzeb olmaksızın cennete dahil olur buyuruyor peygamberimiz. Hiç azap çekmeden sekiz da cennetin açılır. Buyurun kadın buyur Sizin hakkınız bu. Efendim ya kadın beş vakit namazını kılmazsa kılmazsa, kılmayan kadındanısa orucunu tutar da üç beş kadınla sokak başına oturur da mütemadiyen elin lafıyla, kıymetle meşgul olursa, orucunu manen böyle bozmuş olursa, yendinin namus aletlerini koruyor ama elin erkeğiyle tokalaşır, onunla gülerek konuşursa böyle şeylere açılmış, yağlığı aşağıya düşmüş, hocam düşse keşke şimdi eee Burak Gaza beri dışarıdan da ithal malları geldiğinden içimize bundak ne de bağla Boğazı tüm bırakıyor da saçının oraya şeyi bağlayıyor. Eşek mi neyse kahrolasıca bütün boğazı açıp oluyor. Böyle yaparsa kafasını tüm açanı konuşamaz. Çünkü onun hiç adamı yok burada. Bacağını tüm aç hiç adam yok ki konuşayım onların için yani devmez. Buradan arkasına kürem ile kakan kepleğin tüfek atmış gibi olur. Uğramaz. Bildiğinden santım dönmez. Yalnız biz camiye geliyoruz biz kendimizden konuşacağız şimdi. Kendimizden konuşacağız. Kız çocuğumuz, ailemiz de kendini muhafaza ederse gitmezse o yanına zevcesine de itaat etmezse, ocasına da itaat etmezse, geri cehennemin kapısı açılır, buyurun siz layık değilsiniz cennete denilir. diyor öyle diyorsun ya Rabbi? Ya canım namazını kılmadın, orucunu gıybetlerle erittin, namusumu muhafaza etmedin, tıkır tıkır tıkır konuşurdum. benimle görüşür gibi elin erkeğiyle de görüşürsün, görüşürdüm kocana da itaat etmezdin. Bir gün Fatıma Taz Zuhra validemiz radıyallahu anha Allah şefaatine nail et ya Rabbi Hazreti Ali efendimize itaat meselesinden oldu da